Karadeniz'de uzun yıllar ekoloji ve yaşam pratikleriyle ilgili araştırmalar yapmış GOLA Derneği'nin GOLİRI olarak dönüşümünü konuşacağız bugün. Derneğin kurucu başkanı Refika Kadıoğlu ile hoş geldin Refika. Merhaba, hoş bulduk. <gülüyor> Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. iyiyim. Ee, İstanbul'da ben... açık racıda olmaktan dolayı da çok iyiyim. Hoş Evime geldin tekrar. Benim. Evet. Çok sağ olun. <gülüyor> Ee, aslında dernek e, artık biraz çalışmalarını yavaşlattı ama yine de hani çok önemli projeleri imza atmış bir dernek ve çok değerli ondan bahsetmeden geçemeyeceğim. Hmm. Özellikle Karadeniz'de geleneksel meyve ağacı projeniz çok e, değerli bir proje. Biraz ondan bahsedelim sonra da e, Goluri olarak nasıl dönüştünüz? Gola ne demek Goluri ne demek <gülüyor> bize bahsetme olur. Tamam tamam. Ee, Olur. Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği. Gola'yı 2006 yılında resmi olarak kurduk. 2004'te başladı hazırlıkları. Yeşilya ile festivalini yaptık 10 yıl ama bir festival değil derlemecilik aslında her yılın konusuna göre bölgede olup biten bilgileri deneyimleri derleyip 3 gün boyu sahneleme işiydi festival. Hı -hı. Bir paylaşım alanıydı. Ee, bu konulardan bir tanesiydi Doğu Karadeniz Geleneksel Meyve Mirası projesi. Ee, ışığımızı aslında Muğla Meyve Mirası projesinden almıştık sevgili Füsun Ertuğ Hoca'nın da aralarında bulunduğu beş kadını yönettiği proje çok heyecanlandırdı bizi çünkü bir tane köyde bile yaklaşık 33-34 tane badem çeşitliliği kayıt altına alınmıştı hmm. Muğla'da ve o çeşitlilik şeyi çok etkilemişti bizi hani böyle Karadeniz'de çaydan başka bir şey kalmadı sanki çayla örtüştü evet. Karadeniz algısı da bizi rahatsız ediyordu çünkü ee, çayın işte monokültüre geçmeden önce çok derece çeşitlilik barındıran ve meyvelerin çok hasretle anıldığı derlemelerde hep çıkıyordu. Yani meyveye sıra geldi mi bir şekilde geliyordu. Ee, konu ne olursa olsun bir ay gidi. Ah ah filan diye bir, bir bahs geçerdi hmm. yani. Ee, o, birleşti o şey. Ee, bizim kılavuzumuz biraz da Lazca'ydı ve toprakla ilgili bilgilerde de hep. Lazca çıkıyordu bilgiler falan. Bunları armanlayıp böyle bir işe giriştik. Ee, festivalin işte fon sağlayıcısı, çalışma partilerimiz TCF diye bir kurumdu. Çok saygıyla anıyoruz hepsini. Onlara dedik ki biz bir de böyle bir şey araştırmak istiyorsan küçük ölçekli bir destek aldık. Ee, Lazca dil bilimci ve doğayı çok iyi bilen İrfan Çağatay arkadaşımız sağda çalıştı bu projeyle ilgili. Hepimiz çalıştık. Hı hı. Aslında hala çalışıyoruz. Bitmez bir konu. O senesi yaklaşık 70 küsür tane armut çeşitliliği sadece armut çeşitliliği 3-4 köyde test edilerek kelimeler e, onaylanarak yapılmış bir liste çıktı ortaya. Hmm. E, demir elma'nın önemi çıktı. Demir e, elma. Evet. Endemik tür olsa gerek. Yani bunu evet. söyleyecek yetkinlikte <gülüyor> bilim insanı değilim ama bence başka hiçbir yerde yok o meyve. Ee, kıymetli bir meyve çok tok tutan e, toplandıktan sonra yaklaşık altı ay saklanabilen çok güçlü bir meyve yani ağacın meyve vermediği zaman e, ağaca pastı çivi saplıyorlar e, meyve versin diye ee, demirle <gülüyor> çok alakası olduğunu düşünüyorum meyvenin çalışılması gereken bir şey yanı var demir elmanın bizim e, çok heyecanlandık tabi yani üzüm çeşitliği çeşitliliği evet. var karı yemiş Karı yemiş diye bir meyve biliyoruz ama evet. işte üç çeşit karı yemiş var. Meyveler hep çeşitli portakal, mandalina, turunç, efsane ve bambaşka kendine özgü çeşitlilik. İşte onu çalışırken Kars'ta işte İlhan ile İlan abilerle paslaşıyoruz. İşte orada o konuşmalarda bile İlan abi şey diyor işte Kars'tan eskiden diyor peynirleri sırtlayıp Karadeniz'e inerlermiş meyve götürmek için geriye. Hmm. Öyle o kadar değerli, değerli bir takas şey. edilen yani takas edilen bir şey meyve ve özellikle armut. Çok heyecanlı bir projeydi. İşte bunu Aravi'de Artvin'in Arhavi ilçesinde belediye başkanına götürdük. Dedik ki bunu bir bir dikkat çekmek için sahilde bile işte her birinden birer tane aşılanmış bir bahçe yapalım. Üstlerine yazalım şu şu şu. O da çok ilgilendi. Hep istedi bunu yapmayı. Hayata geçiremedik ama Sonra bölgede bu çok çok ilgi gördü. Yani senelerdir çalışıyorduk. O kadar çok ilgi gördü ki... ...çünkü hafızaya çarpan bir tarafı vardı. Lezzet hafızasına. Ee, Ay gidi ağaçlar. Böyle bir şey kaldı yani. Hı -hı. Kalmış insanlarda. Ama bir yandan da acımasızca... ...çaya gölge yapıyor diye... <gülüyor> 100 yıllık armut ağacını paşa paşa kesmişler yani. Ve kesiyorlardı üstelik. Çelişkilerle dolu bir yaşam. Çelişkilerle dolu bir yaşam. Eee... Bizi çok e, sanıyorum ekonomiye de değen, değere de değen bir tarafı olduğu için Meva mirası projesi çok il, ilginç gördü. E, i̇şte yanlış anlayıp köylerinde işte bizi Golayı bilenler işte Yalova'dan ceviz fidesi getirtip Hı -hı. yapmaya kalktılar filan. Niye olmuyor bu cevizler anlamadım çok heves ettim filan. İşte senin toprağın uygun değil çünkü yani gel sen işte evet. ya bizim cevizler 30 yılda ürün veriyor filan. Bu bilgiler paylaşılmaya başlandı. Bazı ilçelerde ilçe tarımlar geleneksel tatlar projesi yapmaya başladı. İşte bir sera yaptı mesela Ardeşen'de ilçe tarım. Çok değerli bir müdürü var onun Ferhat Bey. E, ve ücretsiz fideleri dağıt, dağıtarak yani hem köyden aşıladı aldı orada yetiştirdi. Sonra Avravi'de de böyle bir ağaç hareketi falan. Meyve bayağı şey gördü Aynen. ilgi gördü. Sonra çok kaynak yaratamadık, biraz Golan işlerini yavaşlattık ama bu hep bizim ana projemiz gibi duruyor bir kenarda. Evet. Peki Gola'dan, Goluriye evet. dönüşüme bir, ondan bir konuşmak evet. istiyorum. Siz aslında insanlara sadece doğayı tanıtmak gezdirmek, böyle turistik bir gezi yaptırmak için değil de aslında hmm. işte o doğada yaşamış işte medeniyetleri, insanların hmm. hikayelerini, işte ekosistemi, doğanın gerçek ritmini onlara anlatmak için e, şimdi golüri diye bir oluşumunuz var. Hmm. E, İnsanlara atölyeler düzenliyorsunuz, okullar düzenliyorsunuz ve çok başka bir şey yapıyorsunuz. Aslında Karadeniz'in yerel kültürünü, Biraz yaşatmak, anlatmak, farkındalık oluşturmak ve ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Biraz onlardan bahsedelim istiyorum. Tam da bu aslında. Uh -huh. O kadar güzel özetledin ki hani üstüne cümle kurasım geldi. Estağfurullah. Evet, ne, ne zamandan beri var galori? Goluri? Goluri. Goluri ne demek bu arada? Gola. Yayla demek. Yayla. Derneğimizi kurarken adına GOLA dedik hı hı. işte. E, dejenerasyonun teknolojinin hani negatif anlamdaki teknolojinin en son ulaşabileceği noktalar... ...işte yaşam kültürünün hı hı. çok doğaya yakın, iç iç olduğu noktalar diye seçmiştik. Buna vurgu yapmak için çalıştık. Şimdi e, GOLURI diye yaylalı demek GOLURI. Hey, ya, ya. Yayladan yaylalıya geçip <gülüyor> geçmeden aslında her ikisi de aktif kalarak e, GOLA ekibinden üç arkadaş beraber... Adı şirket olan ama hani şirkete hiç benzeyemedik bir türlü benzeyemiyoruz. Bir oluşum hmm. tam da söylediğin gibi. Ee, tabii bu gola çalışmaları, meyveler falan derken bir sürü sivil toplumla yolumuz kesişti yıllar içinde. E, bunlardan bir tanesi de buğday, işte doğa derneğiyle de öyle. E, sonra güneşin aydemir gibi bir e, insanla yolumuz kesişti falan. Bu golrenin oluşumu biraz acayip bir insan grubundan oluştu yani dolayısıyla. Ee, Güneşin Ay Demir'in Çamtepe'de başlattığı işte yaşam okulu evet. ee, başlığı altındaki o okul parçalarından biri olarak aslında Golur'un e, okulları hı hı. başladı Doğu Karadeniz'de. Ee, o bizim şey danışmanımız, vizyon içerik zaten onunla da yapıyoruz ba okulların bazılarının aktarıcısı da o iki ay aktarıcısı da o. Çok böyle tatlı bir ekip. Biraz Kazdağlarından kaç karlara gibi. <gülüyor> hikayemiz Öyle de yapmak istiyoruz. Evet. Çünkü hep aynı evet. parçayız. Hepimiz bir bütünün parçasıyız. Ee, şimdi bu projeler oldu. İşte dernek var. Evet sağ çalışması çok derleme yaptık falan. Ama bu bilgiler ne olacak? Hani hı hı. bir de böyle bir şey var. Festivale gelen o 200 kişi ile sınırlı mı? Hani elimizden geleni yapıp yazıyoruz. Bir kitabımız oluştu. Bir işte belgeselimiz var falan ama... Bir de yerele bir döngüsü lazım yani göç var çok terk ediyor Karadeniz'i gençler acayip terk ediyor filan. Bütün bunlar gülür diye bir üst başla bize bir çatıya ihtiyaç duyduk ekonomik bir çatıya bütüncül bakış açısıyla herkesin kazanabileceği bir bakış açısıyla seyahat cantası belgemizi de aldık işlerimizi açıktan ve rahat yapabilmek için her şeyi. Okullar başladı. İlk okulumuz ilk yaptığımız okulda elma okulu oldu. Demir elma okulu. Demir elma Evet. Okulu. Yani o meyvenin zamanında ve en çok olduğu yerde. Murgul'da. Nasıl bir içeriği var okulun? Yani şey insan çünkü elma hmm. okulu. Hmm. Alt metinde çok bir şey hani hmm. hayal edemiyor insan hmm. kafasında. Nasıl hmm. bir okul? Okul Karadeniz'i anlamak diyelim tanımak niyetinde olan gezginlerin. Yani hani sadece bir çıkayım yaylaları göreyim değil de bir de kim yaşıyor, ne yaşıyor, hı hı. ne oluyor, ne bitiyor diye Bir de artık doğaya döndü insanların yüzü. Bir hasretlik başladı filan. Orayı tamamlamak isteyen insanların e, elma aracılığıyla Karadeniz'i gezmesi diye özetleyebilirim. Demir hı. elmanın hikayesi eşlik etti. E, o dört günlük Karadeniz gezisine. E, dalından ağacın hikayesine. İşte tanıklık ederek nasıl toplandığından sonra onun nasıl pekmez olduğundan pekmez hı, yaptık hep hı. beraber. Hem kestik yıkadık süzdük kestik beraber parçaladık herkes o ezme mekanizmalarına bir dokundu filan. Sonra pekmez tavası açıldı bahçede doğa bize müthiş bir şey sunum yaparak karda efsane bir güneşli kış günü Oo, inanılmaz bir e, fırsatla. Pegmeda teşinin etrafında elma üzerine konuştuk. Güneşin Ay sunumlar yaptı. İşte Goldrid'den Reyhan Yıldırım sunumlar yaptı. Eee köyü orası. İşte Gürcüzü sanatçımız geldi. Akordeonla şarkılar çaldı. Danslarını öğrenmeye çalıştık insanların. Müthiş bir şenlik e, oldu gezinin bir gününde. Diğer günlerinde de işte diyelim Bozcakara Gölü gezdik ama Kasım ayında kar var. İşte yine bizim Golur ekibinden bir arkadaşımız bütün o ağaçların, bitkilerin ne ifade ettiğini, e, hikayelerini anlatı anlata gezdik. Yani bize elma rehberlik etmiş oldu hmm. aslında Karadeniz'i anlamak isteyenlere diye özetleyebilirim. Peki bu yaptığınız seyahatler, geziler ve okullarda şeye dikkat ediyor musunuz? Hani tüketilen şeylerin... Yerel olması hmm. işte e, ekosisteme uyumlu olması hmm. hani insanlar aslında hani bir nevi tatile geliyorlar dört gün hem bir şey öğrenecekler hem tatil yapacaklar evet. ama bu arada bir şeyleri yok ediyor olabilirler hmm. hani bunun önlemini alıyor musunuz hmm. orada da bir çünkü çok eşsiz bir doğa var hiç evet. müdahale edilmemesi gereken evet. onu da merak evet, ediyorum ve turizm aslında çok tehlikeli bir evet. araç bunun için <gülüyor> O yüzden bu hani ajanta, turizm şirketi filan bu kavramlar bizi henüz o elbise tam oturmadı üzerimize. Evet. Yani sivil toplumdan geliyoruz. Ama bölgenin de çok ihtiyacı var. Hmm. O e, turizm bilgisine de ihtiyacı var. Doğru turizm bilgisine de ihtiyacı var. Dolayısıyla gideceğimiz kalacağımız yerlerde mutlaka önden biz gidiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Elma Okulu'nu yaptığımız köye herhalde bir yılda altı kere filan gittim. Hmm ve neler yiyeceğini, öğlen yemeğini orada aldık evet. insanların ne yiyeceğin neyi nasıl servis yapmamız gerektiğini biz neyse o ok kalmamız gerektiğini hani e, işte nasıl söyleyeyim pekmez tavasını koyacağımız yerde işte e, plastik bir takım bir donlar bir donlar işte filan var mesela onların hani zaten kullanılmaması gerektiğini ama e, insanların bizim Kültürümüze sahip çıkıyorum. Yani çıktığımızı hem çıkalım hem çıktığımızı paylaşalım şeklinde anlatarak. E, i̇şletme de tabii mecburen bir otelde kalıyoruz falan. İşletme sahiplerini genelde çok kafa dengi insanlar bizim gibi düşünen insanlar olmasına önem gösteriyoruz ama bilmiyor da bir grup. Tabii. Biraz bilenlerle çalışıyoruz biraz bilmeyenlerle ama... İşte kahvaltıya lütfen domates biber çıkarmayın. Mevsimsel hani. olsun. Evet lütfen hani marul çıkart, pazı işte ne otun varsa, Aha. taze soğanın varsa çıkar. Çıkartma. Evet. Ee, hani peynir mümkünse geleneksel olsun. Ama işte abla o zaman çok pahalı oluyor diyorlar <gülüyor> ya. Az koy zaten çok yemiyor insanlar. Bakma biz dolduruyoruz evet. servisleri ziyan. Açık büfe yapmayın. Aha. Hani ziyan oluyor. Tabağı bitene yeniden istediğinden vereceğimizi taahhüt edelim. İşte balı öyle dev kazanlarla koymayın bal bir kaşık yense yetecek evet. bir gıda yani en iyisini <gülüyor> koyalım hani bir Alt. kaşık ve de bunu anlatın diyorum evet. hani işte e, biz kendimize diyor mesela karayemiş ben bir şiş yapıyoruz diyor pekmezi diyor filan onu mu koysak koy ne demek diyorum onu mu koysak onu koy anlat karayemişin senin için önemini anlat filan. Biraz aslında böyle olması gereken hani Kültür evet, Bakanlığı'nın evet. gönüllü elçileri gibi de bir yandan çalışıyoruz. Böyle de buluyoruz kendimizi. Ama bu da bize iyi geliyor. Evet. Yani hani hiç şikayet anlamında söyleyeyim. işe yaradığını gördüğünüzde bir algı değişikliği oluyor. Bir de sezon dışı çalışıyoruz. Hani işte demir elmayı hakikaten dalından toplandığı zaman koyuyoruz Hı -hı. elma okulunu. Hani Karadeniz sonuçta bir sahne değil yani dekor değil oradaki hayat ...çok hayata da çarpmamaya çalışıyoruz... ...insanlarla iç içe... Ee, ...çok önemli tabii... ...yani hani çöp atmak filan ...biz festival yaparken... ...bizim için öyle anlatıyorlar hep... ...hala konuşuyorlarmış yani... ...çöp poşetleri, çöpleri cebinde gezen çocuklar bunlar... İşte ...hatta belgeselde bir... ...görüş kayıt anında... ...köylü bir ablamız... ...gözleri doldu gerçekten... Yani ...bunlar... E, ...bizim bütün izmaritlerimizi toplamışsın, böyle iyi çocuklar, bize iyi çocuklar dedi falan. <gülüyor> yani, yani hani o mesaj vermeyerek kendimiz de dikkat edip yaparak, evet. gideceğimiz evet. yerlerdeki insanlara önden işte çalışarak hani. E, buna çok çok dikkat ediyoruz ama tahribat çok büyük yani. Evet. Onu da bir yandan söylemek gerçek, gümbür gümbür geliyor yani ya Karadeniz için söylüyorum, yıkım. Evet, evet. E, turizm de buna vesile oluyor. Biraz danışmanlık gibi de yapıyoruz. ...onu da çok dikkat ediyoruz hani. 100 yataklı yapma işi şey. gelmiyor hmm. hani. 20 yataklı yap. Çok iyi yap. Hep kazan yani. Evet. Bir seferde kazanma. Bakayım kazan. Bu, bu, bu, bu da hani çok büyük dönüşümler olmuyor da bu kadarcık yapabiliyorsunuz. Olsun o farkındalığı yaratmakta. E, her yerde. Çok önemli. Yani her yerde. Evet, yani aslında az çok az çoktur. Az evet. iyidir. Az iyidir. Evet. ...başit zordur, evet. sade zordur, evet. gelin diyorum hani biz buradan yürüyelim, ee, az çoktur, bunu böyle dolaşıyoruz yani her yerde. Bu yaptığınız gezilerin e, çevre ve doğayla uyumlu olması, ekosisteme zarar vermiyor olması çok önemli... ...ama bir de oradaki en temel e, özelliklerden bir tanesi de oranın yerelliğiyle ilgili gelen kişileri bilgilendiriyor olması hatta temalarınız bile Horon okulu, evet, Horon okulu var, Demir evet. elma Kesinlikle. okulu, evet. keçi okulu. Evet, evet. <gülüyor> e, o zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Karadeniz'de inanılmaz bir hazine var. İnanılmaz. E, o, bu inanılmaz hazinenin de bilinmesi gerekiyor. Evet. Ve aslında birazcık da bu amaca da hizmet ediyor. Gibisiniz evet. Siz bu süreçte neler öğrendiniz Bilmediğiniz neler varmış yani Kaç dakikamız kaldı bilmiyorum Hemen Ama şöyle söyleyeyim yani. Bu gerçekten bir şey Son evet. yedi dakikanın içerisiniz. Performans konusu yani. Çünkü bitmiyor ki öğrenme işi Şimdi keçi okulu var Mart'ta Evet ee, Kaç gün sürüyor Üç gece dört gün hı hı. tarihte keçilerin doğum gün doğum yapacak keçiler ona dikkat et. ...şeyler de çok özür dilerim. Lafını kestim bu okullar da hep şey doğa takvimine göre tabii, aslında tabii. yani evet, sizin tabii. belirlediğiniz o turizm takvimine göre değil değil yani işte 19 Mayıs'ta Mardin turu var mı sorusu geldiğinde evet. bizden hani <gülüyor> zayıf kalıyoruz mesela. Biz. Ama 6 Mayıs içine alan bir doğa takvimi okulu hı hı. var mesela. Onun rehberi Güneş'in Ay Demir acayip e, referans verebileceğim bir iş. Çok ilgi var şu andan itibaren. İşte keçi okulumu çalışıyorsunuz mesela. Keçi, biz keçilerle ilgili bir derleme yaptık. İrfan Çağatay çıktı derlemeye. Çok güzel bir işti falan. O kadar heyecanlandık ki. Yani bu nasıl paylaşılır bir derleme? Evet, yani evet, evet. bir yandan da turizmin tehlikesi ve büyüklüğünün de farkındayız. Butik ve sınırlı kalmak lazım. Yani doğu, gerçekten anlamaya gel, gel gelmesi lazım insanın. Hani keçi fotoğrafı çekeyim gideyim. ...ben şurada bir keçi eti yiyeyim falan... ...böyle değil, gerçekten... ...anlaması, doğru kitlede lazım evet. falan... ...o yüzden küçük tutuyoruz... ...o yüzden okul adı... Ee, ...ama öğrendiklerim... ...lebi der ya... ...yani son öğrendiğimi söyleyeceğim... ...çok Lütfen. heyecanlandım... ...hızla Reyhan'a telefon açıp anlattım... ...hatta İstanbul'daydı o... Ee, ...keçilerin yavrularla anneleri... ...birbirinden ayırıyorlar ilk gece doğumdan sonra... ...karışıklık olması... ...sabah buluşmalarını sağlamak için... ...karışıklık olmasın diye işaretli... ...isimler bulmuşlar. İşte... ...alnı, beyaz lekeli... ...işte dik gri kuyruklu anlamına gelen... ...lazcı kelimeler var. Ve bunlar da bayağı yüksek sayıda yani... 80'e yakın kelime var. Derlenmiş. Ee, son tanıştığım çoban da bunları konuşuyoruz. Oo evet sen nereden biliyorsun falan bilmem de... ...ya işte biz derleme yapmıştık falan. Ama şimdi o kelimeleri... ...yok ki dedi çünkü keçinin ırkı da... ...değişti dedi. Aa, evet... Ya yani keçinin fiziksel özellikleri değiştiği anda Kelimeler aşağı doğru oluyor. tüylü, iri, Rize, Rize ırkı diye bir şey geldi dedi hmm. falan. Böyle o an yaşadığım şey mesela benim bütün motivasyonum o an. Evet. Onu öğrendiğim, anladığım an yani. Acayip etkileniyorum. İstiyorum ki herkes bunları bir duysun. Yani bir şey değiştiğinde her şey değişiyor. Evet. Yani o... Evet, şey, bağlantı. Şey, bağlantı, kelebek. Evet. A, kelimeler isim. yok. Çünkü evet, evet, dik, evet, gri, yani, kuyruklu, evet. keçi türü yok. Peki siz orada e, bu e, yerel dille ilgili bir çalışma yapıyor musunuz? Evet, dil kılavuzumuz bizim için. Ben Laz'ım, Laz'ca çalışıyordum uzun yıllar. Sonradan öğrendim ama yani çok... E, beni içine çekti, hala Hı -hı. çekiyor. Çok Hı -hı. heyecanlı bir şey. Bütün bu çalışmaların içinde de dil de başrolarda oynuyor. Çünkü zaten başka bir bilgi çıkmıyor yani... Bir de Lazca doğanın dili. Ya Lazca öğrendiğinizde doğaya yaklaşıyorsunuz. Yani evet. Doğaya yüzümü dönmenin en güçlü sebebi Lazca. Ona minnettarım. Evet. Çünkü bir kelimenin içinde bir sebzenin ne zaman ekilmesi gerektiği yatıyor. Evet. Yani bir kelimenin içinde. Ya da ay isimlerinin içinde işte hani o bitkinin önemine dair bir şey yatıyor falan. Öğreniyorsunuz yani. Haziran ayını öğrendiğinizde. Karadeniz'de Haziran ayında kiraz olduğunu öğreniyorsun. yani Kiraz mevsimimiz zaten Haziran filan ama hani bütün bu bilgiler evet. e, demek istiyorum. Bir yandan o da devam ediyor. İrfan Çağatay dil bilimci arkadaşımız. O da GOLA ekibinden. E, Keçi Okulu'nun da rehberi İrfan ha. Çağatay meraklısına. Çünkü o e, ırkın da değişmesine vurgu yapmak için hani Lazca da bir rehberlik yapacak. hani Laz şimdi karışık birkaç çoban davetlimiz var. Ateş başında çoban hikayeleri de var <gülüyor> yani. Çok güzel. <gülüyor> ee, evet, Lazca bizim çok önemli çalışma alanımız. Yayınlar da önemli. Yayınlar da önemsiyoruz Lazca ile ilgili. Zaten Laz müziği ve danslarını derleyerek yola çıkmış tabii biriyim ben yani. yani evet. e, esas şeyi, yüzümüzü dönme sebebimiz dilimiz Peki. yani. Son olarak e, Refika... Size nasıl ulaşacaklar? Yaptığınız atölyelerden ve okullardan nasıl haberdar olacaklar? Bir de o bilgiyi paylaşırsak. Evet. Ee, sosyal medya en güçlü hı hı. aracımız. Ee, Goluri diye bir Instagram sayfamız var. Küçük harflerle yazılıyor ve sonunda alt çizgi var. Hı. Ee, Goluri. Goluri. Goluri. Ee, ...Facebook'ta varız, Goluri olarak, Goluri Turizm Organizasyonu olarak... ...çok tatlı logolarımız var, yani değerli sanatçı arkadaşımız Cemil Cahit Yavuz çiziyor... ...bütün çizimlerimizi gönüllü olarak sağ olsun... Ee, ...oradan onu e, Facebook'tan takip edebilirler... ...goluri.com.tr web sitemiz var... ...aktif, e, çok böyle cici görsellerle ve metinlerle devam ediyor... Ee, bir cep telefonumuz var 0 533 032 9762 Ulaşabilirler ee, Ofisimiz Ardeşen'de Rize'nin Ardeşen <gülüyor> ilçesinde Buyursunlar gelsinler. Buyursunlar gelsinler Çay kahve taze simit kaşar her türlü ikramımızı sağlıyoruz Çok tatlı bir ofisimiz var Yani biraz Ardeşen'den dünyaya seslenen evet. bir e, ekibiz açıkçası ee, Böyle çok teşekkür ederim programıma okay. konuk olduğun için Refika. Hmm. Ee, evet, bugün ben biz Goluri'yi konuştuk. Hmm. Eğer Karadeniz'e gidip... Oranın yerelliği, ekosistemi, kültürü, diliyle ilgili içinize sindirmek istediğiniz ve kendinizle özdeşleştirmek istediğiniz şeyler varsa lütfen Goluri'yi takip edin ve onlarla iletişime geçin. E, Tohumda Nasıl da Ekolojik Yaşam programında bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tohumda Nasıl da Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay. Desteği için açık radyo dinleyicisi Yasemin Kırkaaçlı'ya olduğuna teşekkür ederiz.